<Suklar> Euzü billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Sallu ala şefî'ina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا صَدْقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Değerli kardeşlerim, bugün ölçülü olmak, mutedil olmak üzerinde konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimde Yüce Rabbimiz وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا Herhangi bir kavme olan kininiz, Onlara karşı olumsuz <gülüyor> tavırlarınız sizi adaletsiz olmaya sevk etmesin buyuruyor. Bir Müslüman herhangi bir insana karşı ne kadar ön yargılı tavrı olursa olsun, kalbinde ne tür niyetler besterse beslesin, asla bunu dışa yansıtmadan adaletten şaşmamalı, muamelelerini adalet içerisinde yapmaya devam etmelidir. Dinimiz insanların beşeri münasebetlerinde her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmasını emretmiş ki Fussilet suresindeki bir ayette de velayetü's-seyiati vel-hasenatu tabii ki iyilikle kötülük eşit değildir. İdfa billetihi ehsan feiza'l-ladî beyneke ve beynehu adâvetun keennehu veliyyun hamim Sana bir kötülük yapan olursa sen onun o kötü davranışına karşı iyilik yap ki arandaki düşmanlık sanki derin bir dostluğa dönüşür diyor. Yani bir insan kötü bir insan kendisine kötülük yapıldığında doğal olarak ona kötülükle karşılık verir. Ama iyi insan kendisine kötülük yapıldığı zaman aynıyla mukabele etmeyip affedici davranır. İyilikle mücadelede bulunduğu zaman işte o zaman doğru yapmış olur. <gülüyor> Dinimiz biz ümmeti Muhammed'i vasat bir ümmet olarak vasıflandıran Kur'an-ı Kerim'e göre her ortamda, her yolda istikamet üzerine ve mutedil olmamızı emreder. Dinimizde Allah Teala kainatı da yaratırken ve şey inhalaknahu bi kadar biz o kainatta her şeyi bir ölçüyle yarattık buyuruyor. Kainatta bile her şey ölçüyle yaratıldıysa insanın da her hareketinde bir ölçüsünün olması gerekiyor. İnsan ölçüsüz davrandığı zaman o zaman orta yolu mutedil olmayı kaybetmiş. Dolayısıyla da mutedil olmayı kaybettiği zaman da kendi kişiliğini benliğini kaybeder. Değerli kardeşlerim Tabi bu bağlamda Peygamberimizin bir hadisi çok önemlidir. Peygamberimiz buyuruyor ki, sevdiğini ölçülü sev, belki günün birinde düşmanın olur. Düşmanını da, kızdığını da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir. Bir insan, bir insanla dost olduğu zaman bile ölçüyü hiçbir şekilde elden bırakmamalıdır. Çünkü o temkinli davranışı elden bırakırsa sonuna kadar içindeki her şeyi açılır, dökülürse ama gün gelip de o kimseyle düşman olduğunda her şeyi kaybetmiş olur. Tersine düşman olduğu, kızdığı kavga halinde olan bir insana da çok aşırılığa gittiği zaman günün birinde dost olması gerektiğinde hiçbir şekilde yüzüne bakma fırsatı bulamaz. Onun için insanlar her işlerinde olduğu gibi insani ilişkilerinde de insanları severken de yererken de ölçü içerisinde olmak zorundadır. Bir insan başka bir insanı sevmesi gayet doğaldır. Aile fetlerine bağlı bulunduğu kurumu, cemiyeti topluluğu, memleketin her şeyi sevebilir. Bu tabidir. İnsanın sevmesi fıtridir. Yaratılıştan gelir. Ama bunda aşırı, aşırılığa giderse haddi aşarsa işte o zaman kendisini kaybetmiş olur, o zaman hataya düşmüş olur. Bir insan başka bir insanı her kim olursa olsun seveceği zaman önce bilmelidir ki bir insanın kainatta seveceği en büyük varlık yüce yaratıcıdır, Allah Teala'dır. Hiçbir insanın kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin, Allah'tan daha büyük hiçbir şeyin sevgisi olmaz. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki insanlığın mutluluğunun üç tane temel sırrı var. Nedir bunlar? Birincisi kainatta en fazla Allah'ı sevdiği zaman bir insan eğer kalbine Allah sevgisini yerleştirmiş en fazla Allah'ı sevebiliyor ise o insan dünyanın en mutlu insanıdır. İkincisi sevdiği herhangi bir şeyi Yalnız Allah için seviyorsa o insan dünyanın en mutlu insanıdır. Dünyevi bir makam, mevki, menfaat beklentisiyle değil, çıkar ilişkisiyle, gönül ilişkisiyle değil, sevdiği herhangi bir şeyi yalnız Allah için severse, işte o insan dünyanın en mutlu insanıdır. Üçüncüsü de diyor Peygamberimiz, bir insanın herhangi bir günah işlemeye Korkusu, direkt cehenneme gideceğim korkusu yaşayarak o günaha suça batmaktan çekindiği zaman o insan dünyanın en mutlu insanıdır. Çünkü o tavrıyla herhangi bir hataya düşmekten her zaman uzak durur. Hatadan her zaman kaçar. Çünkü ben bu hatayı işlersem cehennemi boylayabilirim. Karşılığında azap bulabilirim korkusuyla. Herhangi bir hatayı, kusuru, yanlışı işlemekten çekinen insan, dünyanın en mutlu insanı. Onun için değerli kardeşlerim, insanları severken bilmeliyiz ki dünyada her varlık fanidir. Baki olan yalnızca Allah'tır. Dünyada insan kendisi de dahil olmak üzere, çevrede gördüğü tüm varlıklar Allah'ın yarattığı Hepsinin de geçici olduğu birer fanidir. Onun içinde insan herhangi bir sevgide aşırılığa gittiği zaman her şeyden önce kendi benliğini kaybettiği kadar o sevgide aşırıya gittiği şeyi de kaybeder. Mesela bir insan çocuğunu çok sevebilir, sevmelidir. Ama çocuğu çok seviyorum diye çocuğun her istediğini kayıtsız şartsız yaparsa... Çocuğa büyük zarar verir. Ne yapar? Bir kere çocuğun şımarık bir çocuk olmasını sağlar. Bu kadar şımarık, böyle şımarık bir çocuk da aileyi üzer tabii ki. Böyle azdırılan, şımartılan bir çocuğun psikolojisi de bozulur. Artık anne baba ilişkisi kendisini bu kadar çok şımartan, her dediğini yapan her kimse ona karşı bir psikolojisinde bir bozulma olur. Onsuz hayatta gitmez ve herhangi bir şey her şeye peki dendiği için karşısında hayatta gördüğü bir olumsuzlukla da her şeyi ters yüz olur, alt üst olur. Onun için insan çocuğunu çok seviyorsa aman ağlamasın bu çocuk hasta, iğne istemiyor. Aman istediğini yapalım diye tedavi etmekten uzak durduğu zaman sevmiş değil ona daha fazla zarar vermiş olur. Tabi aynı zamanda sevgi insanlar sev fazla aşiraya gidildiği zaman hani Kur'an-ı Kerim'de en büyük insanlık suçu olarak bize sunulan bir günah vardır. Şirk günahı. Allah'ın affetmediği en büyük günah. Kul hakkından sonra en büyük günah şirktir. Allah'a bir şey ortak koşmak işte Alimler diyor ki şirk demek bir insanın normalinden fazla sevildiği zaman aşırıya gidildiği zaman bu şirke giden ilk yoldur. İnsanın putlaştırılmasını doğurur. Allah'ın en sevmediği bir insanlık suçudur. Aynı şekilde <gülüyor> bir insan insanı putlaştırdığı kadar kendi nefsini de köleleştirmiş olur. Hiçbir insan... Allah'tan başka kimsenin önünde baş eğmez, boyun eğmez. Yalnızca Allah'ın huzurunda boyun eğilir. Yalnızca Allah'a kulluk yapılır. Hiçbir insanın başka bir insanın e, kölesi olması, kulu pozisyonunda ezilmesi dinimizin kabul ettiği bir şey değildir. Bir insan başka bir insanla ancak arkadaş olur, dost olur ve onun içinde büyükler demiş ki fazla merhamet ...maraz doğurur, işte fazla muhabbet de fazla merhametin de maraz doğurmasının sebebi budur. Ölçü açıldığı zaman yapılması gereken iş olmaz. Tabii bunun dışında başka bir problem daha vardır ki bir insan bir şeye aşırı derece bağlandığı zaman... ...ve karşısında da arzu ettiği, beklediği talepler yerine gelmediği zaman... ...bunun karşılığında da büyük bir nefret oluşur. Be büyük bir sevinç beklenti içerisinde ama hani bazen ataların dediği gibi yine tavşan daha küsmüş dağın haberi yok. Kendi başına tek taraflı bir aşırılığı bir insanın bu noktada kendi psikolojisinin, kendi yapısının da bozulmasına neden olur. İşte bunun sonucunda nedir? Ee, çok aşırı beklenti içerisinde... Bu beklentiye cevap alamadı Nefret doğdu Küskünlük doğdu insanlar arasında kim doğdu Neden? Olması gereken Nokta aşıldı da onun için Onun için de demişler ki Sadiğku kemen sadagak Veleysemen sadagak Senin dostun Sana doğruyu söyleyendir Dostun senin Her sözünü tasdik eden Her sözüne doğru diyen değildir her yaptığında, aa ne güzel, o bravo, çok çok iyi, şak şak dendiği zaman bu insan dost değildir, gerçek dost. Bir insana doğruları söyleyen, acı da olsa doğruları söyleyen, hatası olduğunda onu ikaz edendir. Onun için değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede yine Bakara suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ أَن دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın dışında başka ortaklar edinerek onu Allah'ı sever gibi severler. Halbuki vellezine amenu eşeddü Halbuki diyor Allah müminler en fazla Allah'ı severler. Allah'ın dışında herhangi bir yaratığa karşı böyle bir Aşırılık göstermezler Peygamberimizde bir hadis-i şerifinde Hazreti Ebu Zer'e buyurmuş ki Ey Ebu Zer Bir şeyi aşırı sevmen Seni kör ve sağır eder Onun için aşırılıktan Kaçınmalı Bir insan sevgide aşırılığa Gittiği zaman Hani dostun acı söylemesi Gerektiği gibi yapamaz O zaman hataları da Doğru diye görmeye başlar Hataları da savunur Böylece hem sevdiğine hem de seven kişinin kendisinin Allah korusun birlikte helak olmalarına vesile olur. Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lukman Aleyhisselam'ın evladına nasihatları meşhurdur. Bu nasihatlar içerisinde bir tanesi de şudur ki oğluna buyuruyor ki "Ola tusayr hadde kel nasi ve la temshi fil maraha." Allah la yuhib fakur. Bu ayet kelimeden <gülüyor> alimlerin çıkardığı hükmeyi göre insan aşırılığa kaçmamalı. Bu birincisi konuşmasında mutedil olmalı. Bir insan herhangi bir insanla konuşurken bile eğer bağırıp çağırarak hakaret ederek haddi aşarak konuşuyorsa orada bir problem var demektir. Orada bir suçlu psikolojisi vardır. Haksız insan karşısındakini bastırmak için ya da kendi ayıbını örtmek için bağırır. Aynı zamanda haklı bir insan çok sessiz konuşarak da karşısındakini duymaya zorlamamalı, mute dil derecede konuşmalıdır. Kur'an-ı Kerim'deki "Vaksud fi meşike" Yürüyüşünde mute dil ol. Vağdut yine sesinde de muhtedil ol diye bahsettiği durum budur. İnne enkerel aswaat ile sautur hamir çünkü bir insan diyor Peygamberimiz sesle aşırılaya gitmeyi öyle ikaz ediyor ki bağırarak dua yapılmasını bile reddediyor. Siz sağır olana kendinizi duyurmuyorsunuz diyor. Yani. Bağırarak sanki haşa sesimiz Allah'a gitmiyor diye dua eder kim bile bir insanın bağırması hoş bir durum değildir. Mutedil olmayı, sesinde bile ölçülü davranmayı, orta yol olmayı hiçbir zaman bırakmamalıdır. İkincisi de yürüyüşünden bahsediyor. Bir insan yürüyüşünde de dengeli ölçülü olmalı. Onun için de bu ayetin tefsirinde insanları böyle birilerini taciz ederek kalabalık ortamlarda aman benim acelem var 4 dakikaya metroya yetişeceğim 5 dakikaya otobüs durağına yetişeceğim 20 dakikaya banka kapanıyor diyerek böyle koşup başkalarını eziyet etmesi doğru bulunmamış ne süretli gitmesi ne de yavaş bunu aynı zamanda bugün için motorlu araçlara motorlu taşıtlara da düşünüldüğünde şöyle ifade ediliyor ki bir insanın gidilmesi gereken bir yolda normalden fazla süratli gitmesi insanları nasıl taciz ediyorsa normalden yavaş gitmesi de kötüdür. Adam gidiyor şehrin önemli caddesinde 20 ile gidiyor. Neymiş? Sakin ya telefonla konuşuyor ya başka bir şey. Yavaş gidiyorsun. Gene trafiği tıkıyorsun. Süratli gittiğinde aynı şekilde insanlara zarar veriyorsun. Ne yapmak gerekiyor? Konuşmada olduğu gibi gidişinde de, yürüyüşünde de insanın araçla da olsa, yaya ile de olsa trafik kurallarına dikkat etmesi, mutedil davranması bir insandan beklenen pozisyondur değerli kardeşlerim. <gülüyor> i̇şte bütün bunlardan sonra diyoruz ki bir insan hayatının hiçbir anında mutedil olmayı hiçbir şekilde bırakmamalıdır kendi bireysel yaşamında da mutedil davranmalıdır başkalarına olan davranışlarında da mutedil olmalıdır bir insana karşı da herhangi yaptığı işte de işte bunun içinde bir insanın aşırı derecede kendi milletini sevmesi sevmesi ırkçılık hastalığını doğurmuştur memleketini milletini sevebilirsin ama burada haddi açtığın zaman ırkçılık hastalığı ortaya çıkar Aynı şekilde bir insan bir mezhebin mukallidi olabilir. Bir mezhebin taraftarı olabilir. Ama burada da insan aşırıya gittiği zaman taassup doğar. Benim mezhebim sadece hak. Bunun dışında hiçbiri cennete gidemeyecek. Hepsi batıldır. Anlayışı kendisinde doğar. Onun için taassupun yolu da yine aşırılıktan gider. Hatta denmiştir ki bir insanın din sevgisinde bile aşırılığa gitmesi bağnazlığı doğurur. Nedir bağnazlığı? Artık dinde olmayan şeyleri dinden sanar. Bu eksiltme ve çıkarma yapar. Bu dinin kendisi haşa Allah'ın indirdiği kadar yetmiyormuş gibi kendisi yeni yeni ilaveler yapmaya başlar. Orada da aşırılığa gitmemesi gerekir. Aynı şekilde bir insanın bir peygambere bile peygamberimize bile Aşırı sevgisi uygun görülmemiş. Peygamberimizi peygamber olarak sevmesi gerektiği kadar sever, görevini yapar. Ama aşırıya gittiği zaman işte Hristiyanların, ehli kitabın düştüğü duruma düşüp Hazreti İsa'yı uluhiyet derecesine çıkarılmasının yanlış olduğu gibi bir durum ortaya çıkar. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, tabii herhangi bir insan için de aşırıya gidilmesi sevgide şahsın aşırıya sevilmesi de şirk doğurur o insanın artık imani melekeleri de artık e, reflekslerini yitirmeye başlar büyük ölçüde imanı tehdit altında olur ne zaman bir insanı sevmesi gerektiğinden daha fazla sevdiği zaman ve değerli kardeşlerim şunu bilmeliyiz ki sevgide aşırılık sevginin insanı zehirlemesidir Herhangi bir melekenin herhangi bir özelliğin insanı hiçbir şekilde hiçbir şekilde zehirlemesine, kendisini hasta etmesine müsaade etmemesi gerekir. Peygamberimize bir sahibi sorduğu zaman ya Resulallah taassup, tutuculuk, ırkçılık nedir diye sorduğu zaman peygamberimiz buyurmuştur ki haksızlık ya da yanlış yaptığında onları destekleyip mazur görmendir. Haksız olduğu halde, yanlış yaptığı halde taassuba gittiği zaman bir insan yanlışları da savunur. İşte o zaman taassup haline, tutucu haline gelmiş olur ve peygamberimizin her zaman buyurduğu gibi işlerin hayır Sıkça kullanılan hadis-i şerif olarak işlerin en hayırlısı orta olandır. Hayrul umur evsatuha mutedil olandır. Ve değerli kardeşlerim, tabii ki bu noktada psikologların da, psikologların da bir insanın psikolojik anlamda, ruhsal anlamda başkasına bağlanmasının pek çok olumsuz yönlerini zikretmişlerdir ki konumuz olmadığı için buraya girmiyoruz. Ama diyoruz ki onların ifadelerine göre bir insanın Önyargılı ve fevri hareket ederek sevmesi ya da bir şeyden nefret etmesi, her harikarda aşırılığa gitmesi o insanda kişiliğin gelişmediğine, kültür seviyesinin düşük olduğuna ve halen yeterli kemale olgunluğa ermediğinin işaretidir. O insan tedaviye muhtaçtır deniyor. Onun için bu tedaviye kendimizi en iyi şekilde tedavi etmeliyiz. İşte onun için değerli kardeşlerim Hazreti Ömer İbni Aziz Hazretleri ki tarihte kendisine 2. Ömer denir. Tarihte kendisine 5. Halife denir. O halife ki Abbasi döneminde Hazreti Ömer'in hani meşhur hikaye sıkacağını rivayet edilir. Hazreti Ömer'in halifeliği esnasında bir gece ansızın denetleme yaparken anne ile kızın kendi arasında konuştuğunu duymuştu. Anne kızım bugün süt az oldu içerisine biraz süt katalım. Kız da anne sütün içerisinde biraz su katalım demişti. Kız da demiş ki anne ya halife Ömer görürse ne yapacağız? Dediğinde bu halife bizi bu saatte nereden görecek ki? Bunun üzerine kız demişti ki halife görmezse de Allah görür. Tabii Hazreti Ömer'in bu durum hoşuna gitmişti. Ertesi gün e, baş elemanlarını gönderip o aileden süt satın aldırmış. Acaba süt koydu mu koymadım. Bir gün sonra tekrar kontrol edip süte su konmadığını öğrendikten sonra o aileye gelip o kızı ve annesini huzura çağırıp kızı oğluna gelin olarak aldığı Rivayet edilir ki onun ondan o gelinden torundur Hazreti Ömer bin Abdülaziz İşte Ömer bin Abdülaziz döneminde e, insanlara her hafta ikaz edici bir usulü hatırlatalım diye düşünmüş Haz Halife Hazreti Ömer bin Abdülaziz Her Cuma insanlara öyle bir hatırlatma da bulunalım ki her iki cihanda da mutluluğuna vesile olsun. Hayatını tanzim edeceği bir hatıra olsun. Her hafta tekrar edelim. Ama her şeyi bütünlesin dediğinde, işte Kur'an-ı Kerim'deki Nahl suresindeki her Cuma hutbelerde dinlediğimiz bu ayet, inna Allahaya murubil adi vel ihsan. Bu ayeti her hafta hutbede söylenmeye başlanmıştır ki biliyorsunuz bu ayette insanlığın dünya ve ahiret saadeti için üç emir. 3'te yasak zikredilir burada 3 emir 3 yasaktır nedir onlar adaletle davranmak iyilik yapmak yakınlara bakmak bu mutlaka yapılması gereken diğer kötülüklerden ise kaçınması her türlü kötülükten fuhşiyattan münkerattan kaçınılmasını da ikaz eden bu ayet her zaman tekrar edilmiş tabi bu ayetteki ilk husus nedir Adil olmak, mutedil olmak, ölçülü olmak, adaletle davranmak ki adaletin anlamları içerisinde sadece teraziyi dik tutmak, terazideki ölçü değildir. Adaletin anlamlarından birisi mutedil olmak, adalet kökünden geldiği kadar aynı zamanda istikamet üzere olmak vardır. Dost doğru olmak, istikamet üzere olmak, sapmadan, eğilmeden, bükülmeden yoluna devam etmek. İşte bunu yaptığı zaman bir insan hak üzere, adalet üzere olur değerli kardeşlerim. <gülüyor> Ve tabii insanın mutedil olacağı yönler içerisinde insanın bireysel harcamalarında, yeme içmesinde ev ihtiyaçlarını gidermesinde muhtedil olması ki Allah israf edenleri sevmez diye buyuruyor. Bir başka açıdan ikinci olarak insanlarla dostlukta da düşmanlıkta da mutedil olması üçüncü olarak cezalandırmada bir insan bir kabahat işler hayatı boyunca yaptığı tüm iyilikleri silip atmak doğru bir davranış değildir hata etmişse hatası kadar suçludur veya hayatı küllümin ayıp olan birisinin de tek bir tane iyiliği var diye her şeyine sünger çekilmez önemli olan mutedil olmak, yapılması gereken işlerde e, mutedil hale devam etmekte değerli kardeşlerim. Evet, tabi peygamberimizin son olarak bir hadis-i şerifte buyurduğu Allah için sevmek nedir, buğz etmek nedir onları da ifade edip inşallah sohbetimizi kapatacağız. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek nedir? Bir insanın bir insanın Allah Teala'ya karşı kulluğunun en bariz göstergesidir. Bir insan sadece Allah için dendiği zaman her şeyi elinin kenarıyla bir tarafa itebiliyorsa zaten tam anlamıyla kulluk mertemezine ulaşmış demektir. Ama eğer arada başka düşünceler, dünyevi, başka hesaplar işin ucuna girmeye başlamışsa orada Orada insanın, insanın gerçek anlamda kulluğu tam olarak yerine gelmemiş, Allah'ı hakkıyla sevmemiş olur. Onun için insanın yaptığı her işte Allah için olması bu açıdan son derece önemlidir. Ve alimler demişler ki bir insanın Allah için sevmesi de, insanı da Allah için sevmesi şu beş yöntemle gerçekleşir. Birincisi Allah için seven... Peygamberimizin de işaret ettiği gibi sevdiğine seni Allah için seviyorum diye Allah için sevdiğini bildirmelidir. Yani başka hesaplarla değil, yalnızca Allah için olduğu. İkincisi selamı yayması ki bu selamı şu andaki yorumlara göre selamun aleyküm deyip yoldan gelip geçerken yarım yamalak ağzıyla çıkardığı bir söz değildir. Selamı yaymak insanlar arasında barışı, huzuru, kardeşliği yaymaktır. İnsanlar arasında huzurun tesisi için çalışmaktır selamı yaymak. Aynı zamanda hediyeleşmek, ziyaretleşmek ve insanın tüm davranışlarında mutedil olmaya, sevgisinde de nefretinde de ölçülü olmaya çalışmasıyla ancak mümkündür. Aksi halde insan yaptığı işleri Allah için yapmamış olur. Allah için yapmadığı şeyinde kendisi için hiçbir karşılığı yoktur. Bunun içinde özetle diyoruz ki, insan hayatı boyunca yaptığı her şeyde, her adımında muhtedir olmaya özen göstermeli, ölçülü olmalı, aşırılıktan her ne şekilde olursa olsun uzak durmaya gayret etmelidir. Elhamdülillah, Rabbi'le min.